Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kardeşlerim, maalesef son yıllarda bir köşe kapma yarışı gibi benim senden şöyle üstünlüklerim var. Bu böyledir, şu şöyledir. Bu mücadele devam ediyor. Ve olmasını arzu etmediğimiz şeyler kadın ve erkek arasında da oluyor. Halbuki İkisi, birbirine bir elmanın yarısı gibi bağlanması gereken, kendi eksikliklerini hanımının veya kocasının artılarıyla tamamlaması gereken insanoğlu, maalesef birbirine düşman ilan edilmeye çalışılıyor. Günümüzde sıkça kullanılan bir tabir var, kadın erkek eşitliği. Biz bunun yerine, bu tabir yerine, kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğunu söylesek, daha doğru olmaz mı? Neden? Çünkü yaratılış itibarıyla hem fiziksel olarak hem de ruhi açıdan bazı farklılıklar var. Allahu Teala böyle yaratmış. Şimdi bugün kadını iyi anlamaya. Güzel dinimiz ne anlatıyor kadınla ilgili? Onu bir öğrenmeye çalışırsak inşallah programımızın sonunda belki bu konularla ilgili aklımızda soru işaretleri varsa onlarla ilgili güzel cevaplar almış kalbimiz mutmain olmuş olur. Bunu bir yarış atı gibi bir yerde koşturup da fikirleri tartıştırmanın, sen şöylesin, ben böyleyim, ben üstünüm demenin aslında komik olduğunu da anlamamız lazım. İlk önce Allahu Teala'nın her yarattığı varlığı belli bir amaç için yarattığını bilmeliyiz. Bir karıncada, kocaman bir filde, okyanusun çok derinlerindeki, gözle görülmeyen küçücük canlılara kadar, gökyüzünde uçan kuşlarda, hatta cansız varlıklar, evet, taş, kaya, her bir yarattığının ki varlıktır onlarda, mutlaka bir maksadı vardır, yaratılış maksadı vardır. Hiçbir şey boşu boşuna yaratılmamış. Ve o zaman Allahu Teala bir erkeği de, bir kadını da belli bir maksat için yarattı. Ve ona göre fiziki bir yapı verdi, kas sistemi verdi. Hatta ruhi bir yapı verdi. Duygularımız değişik değil mi? Hanım kardeşlerimizin öyle, erkek kardeşlerimizin öyle. Birbirlerini geçmek, yarışmak için değil, birbirlerini tamamlamak için gönderildi kadın ve erkek. Örneğin hayat mücadelesinde, evin geçiminde sorumlu olan erkek, hanımlar neslin korunmasında, ve hayırlı evlatların yetiştirilmesinde çok önemli vazifeyle mesul tutulmuş. Bu açıdan baktığımız zaman bu önemli hizmeti dolayısıyla İslam dininde kadın, şefkat, merhamet ve hürmet gösterilmesi gereken nezih bir varlık olarak biliniyor. Bugün bilmeliyiz ki İslam dini sözde Kadın haklarını savunduğu söylenenlerin yaptığı gibi, kadını biyolojik bir varlık olarak görmez. Kadının manevi yapısında büyük bir sabrı, tahammülü, şefkati ve merhameti görürsünüz. Bunlar neden vardır? Evladı terbiye etme özelliğinden dolayı vardır. Yani bir annenin yüreği, çocuğunun eğitim gördüğü aslında ilk sınıftır. Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var ya, anne ilk okuldur diye, bir mekteptir diye, bu ne kadar doğrudur. Çünkü annenin ağzından çıkan her bir kelime, o çocuğun şahsiyetine konulan bir tuğla gibidir. Bu sebeple dinimiz, toplumun çekirdeğini oluşturan ailedeki o önemli rolünden dolayı kadını toplumun en önemli kaynağı olarak görür. Malı düzenleyen, evi düzenleyen, aileyi neşelerle dolduran hiçbir zorunluluğu olmadığı halde, eşinin, çoluğunun, çocuğunun kıyafetleriyle ilgilenen ve yine zorunlu olmadığı halde temizlikle ilgilenen bir değer. Kadın aynı zamanda ailenin bir para toneri, tabiri caizse bir zırhı. Para toner ne yapıyor? yıldırım geldiği zaman binaya elektrik sisteminin etkilenmemesini sağlıyor bir alıcı. Zırh ne? Adından da anlaşılacağı gibi savaşlarda değişik etmenlerden koruyan bir özellik. Koruyor bizi. İşte ailenin en önemli ferdi kadın ve erkek. Kadının da böyle bir önemi var İslam dininde. Fedakarlığıyla, sevgisiyle, saygısıyla. İslam öncesinde zulmün Ahlaksızlığın, cihaletin zirve yaptığı dönemleri biliyoruz. Buna cahiliye dönemi diyoruz değil mi? İşte o devirde kadınlar daima hanımlık haysiyetini rencide edici bir muameleye tabi tutuldular. Hatta o asırlardan daha ileri gittiğinizde bundan 4 veya 5 asır öncesinde de batı toplumunda kadına hiçbir değer verilmediği gibi tam tersine kötü olarak görünüyordu. Kimin kimi ne zaman öldürdüğü, neyle öldürdüğü, ne amaçla öldürdüğü bile sorgulanmıyordu. Çünkü toplumların sınıfları vardı. Kadının hiçbir şekilde söz söyleme hakkı olmadığı gibi savunulacak bir tarafı da yoktu. Çünkü içinde şeytan vardı. Böyle bir görüş vardı. Bunu unutmamak lazım. Kadınların diri diri gömüldüğü bir toplumdan, kadınların baş tacı edildiği bir topluma yöneldi İslam'la dünya. Kur'an-ı Kerim'de kadınlarla iyi geçinmek bir emir olarak addedildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hususta şöyle buyurmuştu. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Sizin hayırlı olanınız kadınlarına karşı hayırlı olanlardır. Bugün, günümüzde kadınlara yönelik gerçekleştirilen o kadar çok hak ihlali var ki, o kadar çok şiddet, o kadar çok ölümler, hepsini görüyoruz, haberlerde izliyoruz, okuyoruz maalesef, yüreğimiz burkuluyor. Bunlar neden kaynaklanıyor sizce? Sadece kanunlardan mı? Hayır, İslam ahlakını hazmetmemiş zorbaların vicdan yoksulluğundan kaynaklanıyor. Bugün, Öyle bir eğitim var ki, kültürümüze de bunlar empoze edilmeye çalışılıyor. Kadınlarla erkekler arasında, bir eşitlik yarışının olduğu izlenimi veriliyor. Ve maalesef, aslında kadının, hanımlık ve annelik meziyetlerini zafa uğratmakta ve onu farkında olmadan tüketmekteler. Bu asrın yorgun ve bitkin kadınıyla, cahiliye devrinin kadını arasında sırf bir gardırop ayrılığı yani giyim kuşam farkı kaldı denilebilir. İmkanlar değişti sadece. Allah'ın yüksek hususiyetlerle, özelliklerle donatıp eşlerine emanet ettiği kadının o manevi şahsına reva görülen bu zulümler gönüllerdeki Allah korkusunun, iman muhabbetinin ve ahlaki meziyetlerin zaafa uğramasının açık bir delili değil mi? Bugün sözde kadınlara hak aradığını iddia edenlerin, o izimlerin şöyle bir hallerine bakarsanız, dünyada, televizyon programlarında, reklamlarda, internette, para kazanmak için bir et parçası gibi görülen bir kadından bahsediyoruz. Bir taraftan ben senin hakkını arıyorum derken, diğer taraftan onu sömüren, onu para kazanmak için bir malzeme olarak tüketilip atılan bir mendil gibi göstermeye çalışan izimden bahsediyoruz. İnsan haklarından, kadın haklarından bahsederken, kadınlara değer verdiklerinden değil, kendi materyalist felsefelerine, işçi olarak gördüklerini görüyoruz. Bunu, Lütfen dikkatle anlayalım, dinleyelim. İslam'ın dışında kadına sözde değer verdiğini iddia eden sistemler hepsini toplayın. Sadece bir vitrin malzemesi olarak kıymet veriyorlar. Bugün hangi derneğin, hangi vakfın bu konuda çalışmalar yaptığını iddia edenlerin hangisinin kadınlar konusunda bir çalışma yaptığını görüyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi vesairesi birçok şey ortalık ana-baba günü. Peki gazetelerin ilk sayfalarında, arka sayfalarında çıplak kadınların olması, kadınların bir et parçası olarak görülmesine hangi dernek, hangi vakıf acaba kimler, o hak-hukuk arayanlardan kimler eleştiri yaptı? Televizyon programlarında, yarışmalarda, bir sakız reklamında kadının çırılçıplak çıkartılması, Alakasız birçok üründe kadının çıplak olarak ön plana çıkarılması, kadının aklı olmayan, sadece çıplaklığıyla değer bulan bir obje olduğunu anlatmadı mı yıllarca? Gazetelerin bilmem hangi sayfalarındaki hangi foto modelin fotoğrafları için gazeteler alınmadı mı yıllarca? Peki neredeydi o zaman kadın haklarını savunanlar? Siz neden kadını sadece böyle zannediyorsunuz? Ne kadar soyunursa o kadar önde ve değerli olur mantığını söyleyen sizler değil miydiniz? Kardeşlerim, hiçbir şekilde kadına değer verdiklerinden dolayı bunları yapmıyorlar. Tam tersine kadını değersizleştirmek, aileyi mahvetmek için bunu yapıyorlar. Unutmayın, kadına değer verdiğini iddia eden bütün sistemler sadece bir vitrin malzemesi olarak kıymet veriyorlar. Neden? Kadını işe atacaklar ekonomik ve nefsani bir meta olarak kullanacaklar, ezecekler, tüketecekler. Öyle ki daha fazla kazanmak, daha iyi bir evde oturmak, şu şu kıyafetleri almak için tüketim çılgınlığına gönderilen aileleri bu borçlar ödenmeyince kadın da çalışacak, bu sefer çocuğa kim bakacak bu denklemleri hesap ettiler yıllarca ve en güzel oyunu sahneye koydular. Daha iyi bir yaşam için, kadın da erkek de çalışmalıydı. Faizli paralar çekilmeliydi ve bu, faizli borçların ödenmesi için, herkes çalışmalıydı. Peki, söyler misiniz, o çocuğa kim bakacaktı? E bir bakıcı bulunurdu. Veya baban ne vardı. Bir annenin verebildiğini onlar verebilir miydi? İşte bu oyun, onlarca yıl önce sahnelendi ve kurgusu başarılı bir şekilde maalesef devam ediyor. Kadın bir zevk vasıtası olarak görüldü yıllarca. Nefsani arzu ve heveslerin bir metaı olarak anlatıldı. Sadece cismani özelliği vardı çünkü. Bir fabrikada çalışıyorsa, para kazanıyorsa o birileri için değerliydi. Merhameti, anneliği, dini, imanı umurlarında değildi. Allah'ın kadına verdiği yüksek özelliklere karşı kördüler onlar. Kadının manevi şahsiyetine karşı nankördü onlar. Çünkü inanan bir kadın toplumun gerçek mimarıydı. Bir erkeği terbiye edin, bir insanı yetiştirmiş olursunuz. Ama bir kadını terbiye ederseniz, bir aileyi, hatta toplumun ...büyük bir bölümünü yetiştirmiş olursunuz. Bu böyledir. Şöyle tarihe baktığınızda ne kadar tanınan, yani yüksek karakterli kişilerden bahsediyorum. Onların arkalarında daima saliha bir anne, bir hanım olduğunu görürsünüz. Kim olursa olsun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ vazifesinde ilk ve en büyük destek kim tarafından verildi söyleyin. Hazreti Hatice annemiz kaç bin tane erkeğe bedel olan o yüreğe sahip annemiz radiyallahu anha siper olmadı mı efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve efendimiz aleyhissalatu ve selam Hatice annemiz vefat ettikten sonra ömrü boyunca onu unutmadı. Bunlar doğru mu? Doğru. Bir hatırası olduğu zaman bir şey hatırladığı zaman Hatice böyleydi, Hatice şöyleydi. Buyurmadı mı? O kadar çok çile çekti, o kadar imtihana tabi tutuldu ama Hatice validemizin vefat ettiği seneye hüzün senesi dendi. Lütfen dikkat edin hanımının vefat ettiği sene hüzün senesi oldu. Bu da Efendimiz aleyhissalatu vesselamın gönlündeki yerini göstermek için yeter ve artar bile. Yine Hazreti Ali radiyallahu anın arkasında kim vardı? Hazreti Fatıma annemiz. Şimdi biraz daha buralara gelelim, biraz daha yakına gelelim. Kınalı saçlarıyla Çanakkale'de kahramanlık destanı yazan, kendisine şehadet şerbetini yudumlamak sırası ne zaman gelecek diye çırpınan, heyecan içinde bekleyen yiğit Mehmetçiklerin annesi kimdi arkadaşlar? Onlar da saliha annelerin terbiyesinde yetişmiş, ...güzide nesillerdi. Yani dememiz o ki... salihah kadın diyoruz ya... ...bunun yetişmesine engel olmak için... ...bunca yapılan çaba... ...bunca hareket... ...bunca muamele... ...yani bir köprü düşünün... ...köprüyü nasıl yok edebilirsiniz... ...çelikten bir köprü... ...tek bir yerde değil... ...birçok yerde dinamit konması gerekiyor. İşte saliha kadının... ...yetişmesinin engellenmesi için... Bunca çabada toplumun temelini, inancını, aile değerini dinamitlemekten başka bir şey değildir. Tam tersine İslam da bunu bildiği için hep müjde verdi biliyor musunuz? Hatta bir hadis-i şerif var Ebu Davud'da, Tirmizi'de, i̇bn Ahmed'te Ahmet'te geçiyor. Buyuruluyor ki, ''Her kim üç kız çocuğunu veya kız kardeşlerini himaye edip büyütür, güzelce terbiye eder, evlendirir, onlara lütuf ve iyiliklerini devam ettirirse, o kimse cennetliktir buyuruluyor. Şimdi buraya dikkat, bunu bugün söylemiyor. Bugün hak hukuktan bahsedenlere bir cevap olarak söylüyorum. 2000 bilmem kaç senesinde söylemiyor. 14 asır önce bir kız çocuğunun sevilmesinin bile yadırgandığı, çocukların diri diri toprağa gömüldüğü, kadının değersiz olarak görüldüğü bir cehalet toplumunun bitiminde Efendimiz Aleyhisselatu vesselam birçok insanın yadırgadığı bu cümleyi söylüyor. Hatta bir başka hadiste Tirmizi'de, Müslim'de geçer. Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse kıyamet günü o kimseyle ben şöyle yan yana bulunacağız. Kızlarını sevdi, çocukken efendim öptü, saçlarını sevdi, Etraftakiler şaşırmışlardı. Siz seviyor musunuz? Neden sevmeyeyim? Sizin merhametle ilgili bir sorununuz var. Şimdi bakar mısınız? 14 asır evvelki bakışla bugünün bakışı arasında nasıl bir tezatlık var? Şunu iyi bilmemiz lazım. Konu bugün hanımlara karşı gösterilen o terbiyesizlik yani şiddet ise bu kadar cinayet vakası görüyoruz değil mi? İşte boşanmış aradan bilmem ne kadar zaman geçmiş, sokak ortasında karşılaşmış, silahla vurmuş veya yaralamış. Zaten boşamışsın, çok seviyorsan niye boşadın? Bunlar ayrı şeyler. Bunların bizim dinimizle bir alakası yok ki. Kişi dinini yaşamıyorsa İslam'ın ne suçu var Allah aşkına? Biz kimi örnek alacağız? Ticaret yapıyorsan kimi örnek alacaksınız? Efendimiz Aleyhisselam'ı, evlendin. Kimi örnek alacaksın? Yine kendisini. E namaz kılarken kimi örnek alıyoruz arkadaşlar? Cebrail aleyhisselam namazı nasıl kılacağını bizzat göstermedi mi aleyhisselatu vesselam efendimize? E her konuda örneğimiz olması gerektiği Kur'an'da belirtilmiyor mu? Demek ki ben de karıma nasıl davranacağım hanımıma? Nasıl davranıyorsa öyle. Hayatında kadınlara dair şiddet ve baskı ihtiva eden bir söz olmadığı gibi hiçbir fiili hareketi de mevcut değildir. Hiçbir eserde hatta kendisine düşmanlık edenlerin eserlerinde dahi onun ne kadar merhametli, nazik ve ince bir ruh sahibi olduğu biliniyor. Kardeşlerim, Enceşe adlı bir köle var. Bir seyahate çıkıyorlar, bir de olabilir bu. En önde Enceşe denilen o kişi, bazı nameler söylüyor develeri hızlandırmak için develerin bu konuda kulakları çok hassastır bu arada söyleyelim tabi uzun bir yol çöl sıcağını düşünün enceşede efendim böyle nameler söylüyor onları e, şevke getirmek için tabi develer hızlanınca üzerinde hendeç denilen hanımların oturabileceği böyle üstünün kapatıldığı en azından yarım şekilde yerler var develer ne kadar hızlanırsa bu sefer tabi üstündekiler de o hendeş de sallanmaya başlıyor. Şuradaki nezakete bakar mısınız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hızlanan o develer üstündeki hanımların o naif vücutlarının incinebileceği endişesiyle nasıl bir benzetmede bulunmuş bak. Ya enceşe dikkat et camlar kırılmasın bir başka tabirde kristaller kırılmasın buyurmuşlar. Yani hanımların ne kadar nazik bir bakış açısıyla efendim değerlendirilmesi gerektiğini bize anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt annesi Halime Hatun'u gördüğünde de anneciğim anneciğim der ve kendisine ölene kadar hürmet göstermişti. Elbisesini yere serer, üzerine oturtur, bir isteği varsa kendisi bizzat yerine getirirdi. Anneye hanıma verilen değer buydu arkadaşlar. Bırakın kadını dövmeyi, öldürmeyi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin herkese karşı sergilediği yumuşak ve hoşgörülü tavrın, kadınlar karşısında ne kadar müstesna bir nezaket ve inceliğe dönüştüğünün apaçık bir örneği. Bir gün yanına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sahabi geldi. ''Ya Resulallah.'' Kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir diye sordu. Şöyle cevap verdi. Ebu Davud ve İbni Macid'e geçer. Yediğiniz ölçüde yedirmek, giydiğiniz seviyede giydirmek. Yani ne yiyorsanız onlardan, neler giyiyorsanız kendilerine de bu imkanı vermek. Yaptıkları hatalar karşısında onların haysiyetini rencide etmemek için yüzlerine vurmamak, yaptıkları işin kendilerinin sima ve edep bakımından çirkin olduğunu söylememek. Ne kadar ince bir durum var. Kalp kırmanın, Kâbe'yi yıkmaktan çok daha büyük bir sıkıntıyı insana getireceğini buyuran bir inanışın sahibisiniz. Kardeşlerim, maalesef günümüzde bu konu çok istismar ediliyor. Bu dinimizin zaten onaylamadığı bir durum, ama bununla ilgili bir takım hatalar da yapılıyor. Neden bahsediyorum? Kadına yönelik şiddet ve pozitif ayrımcılık, İstanbul Sözleşmesi gibi dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten çok güzel. Böyle maşallah ya bu kadar cinayetlerin, cinnet vakalarının olduğu bir zamanda bunların azalması için bu gerekiyordu. Bir Müslüman istemez mi bir kişinin hakka, hukuka efendim riayet etmesini? Hepimiz böyle alkışlarız bunu, destekleriz ama işin iç yüzünde bunlar yok. Bunları, bu kanunları istismar edenler o kadar fazla ki. Yani bir üstünlük çabası içine getirmeye çalıştılar. Erkek düşmanı olan bir kadın meydana getirme çabası var. Yani sen şu konularda, bu konularda zaten kanunda da, o kadar ilerdesin ki karşındaki enayi. İstediğin suçu at. Nasıl olsa karşıdakinin hiçbir şekilde müdafaası, bilmemnesi, ispatı gerekmeksizin bana şunu yaptı dersin geçer. O yüzden metrobüste, sokakta, evinde istediğin yalanı da atarsın. Onu tutuklatmak mı istiyorsun? Nasıl olsa kanun da senin yanında gibi bir algı var. Ama unuttuğumuz bir şey var. Herkesin bir hesabı olduğu bu dünyada Allahu Teala'nın da bir hesabı var. Etrafta birçok kameralar var. EDS'ler, şunlar bunlar. Artık otobüse biniyorsunuz, otobüste bile bir kamera var. Bundan ne kadar çekiniyoruz, değil mi? Allahu Teala'nın o sorgu vakti geldiği zaman, bugün HD, Ultra HD, 4K, 8K dediğimiz görüntülere de ihtiyaç kalmayacak. Çünkü sağ ve soldaki yazıcı melekler her saniyemizi kaydediyorlar. İşte o mahkeme-i kübra kurulduğu zaman insanın hangi hareketleri, hangi maksatla yaptığı ortaya çıkartıldığı zaman bunlar da hesap mevzusu olacak. O yüzden kardeşlerim günümüzde sıkça kullanılan bu kadın erkek eşitliği tabiri yerine kadının erkeğin eşit haklara sahip olduğunu söylemek daha akıllıca. Kadın ve erkeğin sadece haklar konusunda, iman konusunda, ibadet konusunda eşit olduğunu söyleyebiliriz. Kadın ve erkeğin birbirlerinden farklı bir yaratılış olduğunu, yaratılışla dünyaya gönderildiğini bilmek lazım. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde tıp biliminin insan yaratılışını nasıl anlattığını bilemiyoruz. O anki bilim ne düzeydeydi? Ancak insanın yaratılışını, onların kültür düzeylerini ve o zamanki tıp konusunda ulaştıkları noktayı göz önünde bulundurarak, Kur'an insanın yaratılışında onun neden yaratıldığını sormuş ve yine kendisi, ''Atılan bir sudan yaratıldı, sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar.'' cevabını vermiş. Buradan ne anlıyoruz? Kur'an'ın o indiği dönemlerde insanlar insanın yaratılışı konusunda meninin bel ve kaburga kemiklerinin oluştuğu göğüs kafesi arasından çıktığı bilgisine vakıfmışlar. Çünkü Allahu Teala bu malumatı insanlara tıp bilgisi vermek amacıyla değil insanın neden yaratıldığı konusunda muhatabı düşünmeye davet ederek yaratanının nelere kadir olduğunu anlatmak için vermiş. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde ayette yaratılışlarından bahsedilen ilk erkek ve ilk kadının yaratılışını döneminde mevcut tıbbi kabulü sembolik bir kullanımla anlatmış. Ayette ne geçiyor çünkü? Sizi bir tek nefisten yarattım. Erkek ve kadın olarak hepimizin Adem aleyhisselamdan geldiğimizi öğrendik. Havva validemiz ve Adem aleyhisselam. Dolayısıyla Allah-u Teala bizi birden yarattı. Adem aleyhisselamdan. Neden? Adem aleyhisselamdan da Havva validemizi. Yani Adem aleyhisselamla aynı özden yaratıldığını anlıyoruz. Yeryüzünde canlı varlıkların soylarının devamı üreme faaliyetine, bu da genel olarak erkek ve dişi olmak üzere iki farklı cinsin ortak faaliyetine bağlı. Kur'an-ı Kerim'de varlıkların az önce anlattığımız gibi erkek ve kadın olarak çiftler halinde yaratılmış olduğu, insanların da kadın ve erkek olmak üzere iki ayrı cinste bir çift olarak yaratıldığı bildiriliyor. Yani cinsiyet insan tabiatının en köklü ve ayrılmaz özelliği. Bunu niye sizlerle paylaştım? Bugün birçok insan Mesela kadınlara şöyle bakılıyor, erkeklere şöyle bakılıyor diyoruz. Şunun cevabını verebilir misiniz? Dünyaya gelmeden önce hangi kadın veya hangi erkek kendi kararını vermiş? Ben kadın olarak dünyaya gelmek istiyorum veya erkek olarak dünyaya gelmek istiyorum diye. Böyle bir şey yok. Nasıl ki anne babamızı kendimiz seçemiyoruz, cinsiyetimizi de kendimiz seçemiyoruz. O yüzden ne yapacağız? Komplekse girmeden... Ben niye böyleyim, şöyleyim demeden Rabbim beni böyle yaratmış. Erkek olmak da güzel. Kendine göre güzellikleri var, zorlukları var. E kadın olmak da güzel. Evet, aynı şekilde kendine göre iyi veya zor yanları var diyelim, deyip şükredeceğiz. Kardeşlerim, bizim erkekler olarak, kadınlar olarak ayrı beden yapılarımız var, ayrı duygularımız var, düşüncelerimiz var, tutumlarımız var. Bu konuda Eşitlikten bahsedemeyiz. Ve bu birbirimizi ezmek, birinin daha ötekinden üstün olduğunu anlatmak için değil, bunu kompleks malzemesi yapmamıza da gerek yok. Biz insan cinsine dahil olmamız bakımından eşitiz. Hakta, hukukta eşitiz. Allahu Teala'nın indinde eşitiz. İbadetlerde eşitiz. Birine farklı hususiyetler verilmiş, birine başka şeyler verilmiş. Mesela hanımların her ay belli dönemlerinde namaz kılmaları yasaklanmış. İsteseler de o dönemlerinde namaz kılamıyorlar düşünün. İsteseler de oruç tutamıyorlar. Ve Allahu Teala bunu erkeklere vermemiş. Ve kadınlar Ramazan ayında diyelim o her ay belli günlerindeki tutamadıkları orucu kelafi ediyor yani borç olarak tutmaları gerekiyor ama namazın kazasını yapmıyorlar. Halbuki 7 gün, 10 gün boyunca efendim namaz kılınmıyor. Allahu Teala kadına böyle kolaylıklar veriyor ama bunu görecek gözler görüyor sadece. Dini hayatta eşitlik vardır. Evet, ibadetlerde vesairesinde, Allah'ın indinde. Kanunlarda da olsun bu. Ama yaratılışı çok iyi anlamamız lazım ey insanlar biz sizi erkek ve kadın yarattık ve sizi kabilelere boylara ayırdık tanışasınız diye Allah katında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır dikkat ettiyseniz insan o yaratılıştaki cinsiyeti veya kökeniyle değil yaşamındaki takvası ile değer kazanır Ayette buyurulduğu gibi insanın farklı cins ve etnik kökenlerde olmasının hikmeti de birbirileri tanışsın, kaynaşsın diyedir. Demek ki fıtratına konulmuş kabiliyetler var erkeğinde, kadınında. Sorumlulukları da var. Erkeğe verilen güç üstünlüğüne karşılık ondan bir sorumluluk mesuliyet üstlenmesi istenmiş. Ama... Bir kadına karşı bu güç üstünlüğü herhangi bir imtiyaz değil. Yani bir örnek verelim Erkek mehir ödemek zorunda. Ailesinin nafakasını temin etmek zorunda. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Sorunların çözümünde ilk sırada yer alıyor. Yani aile içinde en büyük sorumluluğu üstlenmek yine erkeğe düşmüş. Erkeğe verilmiş. Bu da aslında Hanımları korumak değil midir? Niye bu açıdan bakılmaz? Düşünmek lazım. İnsanın yaratılış gayesi. Her iki cinsin kendilerine düşen görevler neler? Aslında ikisinin kaynaşması için bir ortam hazırlıyor bu. Evet, farklı duygular var. Vücudumuzda farklılıklar var. Hormonlarımız veya duygularımızda. Ama bunların ana gayesi o iki elmanın yarısını birleştirmektir. İkisinin kaynaşmasıdır. Eşler arasında münasebetlerde aranan denkliktir. İşte böyle evliliklerde zaten huzur ve kaynaşma ortamı olur. Aralarında zulüm gibi sevgi ve münasebetleri yok eden tahrip eden bir unsuru düşünebilir misiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretini anlatan ayette bildirildiği gibi kadınlardan da beyat alması, söz alması, onun kadınlar için sosyal hayatta amaçladığı hedefini ortaya koymuyor mu? Dolayısıyla hayırlı bir mü'mine olmak isteyen, saliha bir kadın, bir hanım olmak istiyorum diyen kardeşlerimiz için, bundan 14 asır öncesinden bugüne kadar gelen ve tecrübe edilmiş, tavsiye niteliğinde maddeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce, kendinizin, anne babanızın ve tüm müminlerin hidayeti için, hayrı için dua ediniz. Dua, ibadetin aslında ta kendisi. Allah'ın karşısında aciz olduğumuzu itiraf etmek, boynumuzu bükmek, yakarıp yalvarmak, mümine bir hanım, Dua etmeye öncelikle kendisinden başlamalı. Sonra yakınları kimse onlara da dua etmeli. İlk önce dua. 2. Faydalı şeyler okuyup, faydalı şeyler izlemek. Bir saliha hanım öyle herkesin okuduğu neydi belli olmayan şeyleri okumaz. Herkesin izlediği, madem herkes izliyor ben de izleyeyim diye bir sürü psikolojisi içerisine girmez çünkü bilir ki her kitap faydalı değil, her izlediği de yararlı değildir. 3. Salih bir kadın olmak istiyorsanız yine hanımlar arasında hayrı yaymalısınız. Müslüman bir hanım hayrı anahtar, şerre kilittir. O yüzden erkekler nasıl kendi aralarında emri bil maruf ve nehyi anil münker yapıyorlarsa, yani kötülükten sakındırmaya iyiliği de yaymaya, anlatmaya çalışıyorlarsa, bir hanımefendi de bundan sorumludur. Bugün çaylar, günler, ziyaretler veriliyor, sohbetler oluyor mesela. En önemlisi kardeşlerine karşı sergilediği tutumun Allah tarafından kendisine yüklenmiş bir sorumluluk olduğunu bilmeliler. Hanım kardeşlerimizin de hangi ortama giderlerse gitsinler bunu bilmeleri ve kendi aralarında hayrı yaymaları gerekmektedir. En önemlisi bir saliha kadın için, günümüzde bir kanser hücresi gibi hızla yayılan gıybeti engellemektir. Bu zordur ama imkansız değildir. Gıybet edilen bir yerde durmamak, hatta arkadaşlarını uyarmak, ey hanım kardeşlerim, siz şu anda günah işliyorsunuz diyebilen bir kadın, işte, Saliha bir kadındır Neyse kendi günahları kendine Nasıl olsa gıybetlerini ediyorlar Bana ne bunun günahında Bana yazılmıyor ki Diyen bir kadın değildir Düzgün bir lisanla Bağırmadan çağırmadan Kalp kırmadan şöyle kenara çekip Yapmayın kardeşlerim Eğer siz bu sohbetimizde Gıybet etmeye devam ederseniz Ben bir daha Bu sohbete gelmem Allah'ın haramanın işlendiği razı olmadığı bir durumda benim durmam bu vakti boşa geçirmem mümkün değil diyen bir kadın saliha bir kadındır. 4. Vaktini güzel geçiren bir saliha kadın. Vaktini boşa zayi etmekten boş işlerle meşgul olmaktan ve en değerli sermayesi olan zamanını har vurup harman savurmaktan uzak duran bir kadın. Ne demek bu? Zaten çamaşırı, bulaşı, ütüsü, süpürmesi bunlarla zaman geçiriyorum. Akşam yemek yapıyoruz. Hangi vakti değerlendireceğiz? Temizlik yaparken bile saliha kadın aşırıya kaçmayacak. Yarım saatte temizleyeceği bir şey üç saate yaymayacak. Çünkü bilecek ki ömrünün nerede tükettiği de sorulacak erkeğe olduğu gibi o saliha kadına da. İlminle ne iş yaptın? Malını nereden kazandın? Nerede harcadın? Vücudunu nerede yıprattın? Ve ömrünü nerede tükettin? Erkek ve kadına da sorulacak bunu bilir kadın. O yüzden evet temiz olmak güzel ama temizliği bir temizlik hastalığına doğru çekipti her gün saatlerce temizlik yapmanın da zararlı olduğunu bilen kadındır. Salihah kadının... Emin adımlarla ilerlemesi için gerekli olan beşinci madde. Anne babalara meşru olan yani dinen sakıncası olmayan konularda itaat etmeli. Yine kocasının meşru olan, haram olmayan dediklerine itibar etmeli bir kadın. Mü'mine hanım, İslam'ın müsaade ettiği tüm işlerde ebeveynine itaat eden kadındır. Anne babasının isteklerini günah olmadığı yani Allah'ın rızasına ters düşmediği sürece kendi hoşuna gitmese de mantığına yatmasa da yerine getirmeye çalışandır. Burada bir parantez açalım. Allah'a isyan hususunda eğer bir koca, bir anne, baba, kardeş, teyze, amca kalbi kırılmasın diye düşünmemiz icap eden kim varsa bu konularda kesinlikle tabiz yoktur sen bu içkiyi içeceksin yoksa hakkımı helal etmem dese anneniz içmeyeceksiniz. Kendimi öldürürüm eğer şunu yapmazsan diye başlayan cümleler vardı sahabe efendilerimizin anneleri. Vallahi bundan sonra yemek yemeyeceğim diyen oldu. Müslümanlıktan vazgeçersen ancak o zaman yiyeceğim deyince senin gibi bin tane annem olsa da ki seni çok seviyorum anne ama bu yolda ben dinimi ''Satamam, vazgeçemem, bin tane annem olsa da feda olsun.'' Bunları ağlayarak söylüyordu. Sevmediklerinden değil, hüngür hüngür ağlayarak ama dinin kendi vicdanlarında ne kadar ileride olduğunu da anlatacak şekilde yapıyorlardı. Demek ki Allah'ın haram saydıkları hususunda kocanda, ananda, babanda kim olursa olsun ne derse ona itaat etmiyoruz. Müslüman ve saliha bir kadın bunu bilecek. Kardeşlerim, en önemlilerinden bir tanesi altıncı madde, namazları vaktinde kılmak. Saliha bir hanım, tıpkı önderi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, namazlarını ilk vakti içerisinde kılmaya gayret eden bir kadın. Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı arzuladığı ve Allah'ı çokça zikreden birisi olduğu için, Efendimizin yolundan giden bir kadın. Namazları vaktinde kılmak, Allah'ın en çok sevdiği amellerin başında geliyor. Bir gün İbn-i Mesud an sordum diyor peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü amellerin Allah'a en sevimlisi hangisidir? Vaktinde kılınan namazdır. Sonra hangisidir? Ana babaya iyilik etmek. Sonra hangisidir? Allah yolunda cihad etmek buyurdu. Müslim'de geçen bir hadis şerif. Namaza dikkat edeceğiz. Bir saliha kadın bilecek ki aynı zamanda kendisi örneklik teşkil ediyor ev ahalisine. Kendisi ne kadar bağlanırsa ibadetlerine düzgün yapmaya çalışırsa diğerleri de ondan örnek alacak. Evliya Allah'tan bir tanesi söylemiş. Bir kadın 40 gün boyunca namazını eksiksiz kılar anne babasıyla yaşıyorsa Allah'ın haram saymadıklarına itaat eder. Eşiyle yaşıyorsa eşinin aynı şekilde Allah tarafından haram olmayan isteklerine tamam der ve gıybet etmezse 40. gün zaten evliya olur ve kendisi de evliya olduğunun farkına varmaz. Lakin bu ne kadar azdır diye buyurmuş. Dilimize hakim olmak. Bir başka madde. Ne olur? Allah'ın sevmediği işlerden bir tanesi olan zina, faiz, adam öldürmek neyse, onlardan bir tanesinin de gıybet olduğunu, yani yanımızda olmayan bir kişi hakkında kötü konuşmanın olduğunu unutmayalım. Saliha bir hanım, bunun da farkında olan bir hanımdır. Kardeşlerim, bir başka madde. Allah'ın kitabından bir şeyler ezberlemek, Anlamları üzerinde durmak, düşünmek, Saliha Hanım'ın işidir. Bugün maalesef telefonlarda, sosyal medya adı altında birçok uygulama var. Saatler saatleri alıyor. Bir uygulama bitiyor ötekisi, vaktimizi o kadar çok alıyor ki, bir de evinizde televizyon varsa, dizisi, filmi, şu programı, onun tekrarı derken saatler heba ediliyor. Bugünün Saliha Hanım adayı da, bunun farkında olan, kendisinin ve toplumun uyuşturulduğu, uyutulduğu, ses çıkarmayan bir hale getirildiğini çözebilen ve tam tersine bugün hangi eseri okuyacağım, hangi sohbeti dinleyeceğim, hangi bilgileri edineceğim diye kendine bir yol tayin eden hanımdır. Zikirlerini ihmal etmeyen bir hanımdır ve tesettürün anlamını bilen sadece Şuranın buranın örtülmesi değil, namahrem kelimesini bilen ve Allah rızası için örtünen bir hanımdır. Saliha kadın. Telefonda konuşması gerekse, bir mecburiyet olsa, narin ve çekici bir sesle konuşmayan kadındır. Dışarı çıkması icap ettiğinde, en önemli şeyin tesettür olduğunun bilincinde olan kadındır. Kıyafetin çekici olmamasına özen gösteren ve Allahu Teala'nın onu her an gördüğünün farkında olan bir kadındır. Tesettürün tesettür olabilmesi için salihâ bir hanımın elbisesinde 4 madde olması gerekiyor. 1. İçini gösterecek kadar şeffaf olmayacak. 2. Dar olmayacak, yani uzuvlar belli olmayacak. Dikkat çekici olmayacak üç. Ve dört, erkeklerin elbisesine benzemeyecek. Birer cümle, altını gösterecek kadar şeffaf olmayacak. Çok ince kumaşlar kullanılmayacak. Dar olmaması da şöyle, bir erkek karşılaştığı zaman veya önünden bir hanımefendi geçiyorsa, onun vücut ölçülerini anlayamayacak bir halde giyinmek. Yani beli ince miydi, şurası böyle miydi bilmem ne bu akla gelmeyecek. Dikkat çekici olmayacak. Bildiğiniz gibi rengarenk şu anda kıyafetler oluyor. Hanım kardeşlerimiz de bundan maalesef çok müteessirler biliyorum ama gençliğimize böyle modeller gösterilmeye çalışıldı. İslami, Tesettür modaları, bir sürü firma kuruldu, mankenler, fotoğraflar gırla gidiyor. Bunlar bir satış malzemesi olmamalıydı oysa. Evet, buraların yani tesettürle ilgili bu kumaşların satıldığı, ürünlerin satıldığı yerler olmalıydı. Ama insanlara işte örtünmek budur deyip de neredeyse bir insanın yatak odasında bile giyemeyeceği kıyafetleri tesettür gibi göstermek oldukça zararlıydı dikkat çekmemekte tesettür. Ben saçımı örteyim, vücudumu örteyim de, yarım kilo makyaj yapayım gözüme allıkları, rujları, şunları süreyim demek değildi. İşte saliha kadının ayrıldığı yer tesettürde burasıydı. Ve maddeler arasında geçmese de bir saliha kadın evlenmeden önce evleneceği kişi ile flört denilen o hatayı yapmaması gerektiğini, sosyal medyada kendini teşhir etmemesi gerektiğini, Allah Celle Celaluhu ne emir buyuruyorsa, müsaadesi neyse, o ölçülerde bir insanla evlilik aktine girebileceğini ve bunu gizli kapaklı anneden babadan saklayarak değil, şeriatın istediği şekilde yapılması gerektiğini bilen bir kadındır. Saliha Kadın Bugün şu kısa program içerisinde birkaç cümle sizlerle paylaşmaya çalıştık. Son bölümde Saliha Kadın'ın neleri yapması veya yapmaması gerektiğinden bahsettik. Belki programımızın son bölümün yetişenler olmuştur. Birkaç cümleyle bugünkü programı da nihayet erdirelim. Bugün kadın erkek eşitliği tabirini kaldırdık. Kadın ve erkeğin Allah indinde eşit haklara sahip olduğunu, kanunlarda da şiddette olsun diğer şeylerde olsun erkeğin kadının eşit olması gerektiğini ama kadın ve erkeğin birbirlerinden ayrıldığı fıtrattan gelen yönlerinin olduğunu da tekrar etmiş olduk. Yaradılış bakımından gerek kas sistemi, eklemler, kemik yani vücudumuzla ilgili gerek ruhi bakımdan bazı farklılıklar olduğunu söyledik. Ayrıca hak hukuk arıyoruz derken Batılıların kadını maalesef sadece bir et parçası düşünemeyen bir varlık soyulan, gerektiğinde efendim kendisinden istifade edilen düşüncesinin fikirlerinin her neyse işte topluma katkısının olmadığı bir kadın olarak görüldüğü gerçeğine baktık. Dışarıdan bakıldığı zaman Vay be ne kadar güzel hak arıyorlar şu aranıyor bu aranıyor derken Bunun altında kadını çalışmaya alıştıran Kadını biraz daha sokağa alıştıran Kendi anne duygusunu Fıtrattan gelenleri bastıran fikriyatın olduğunu gördük Ama İslam'ın kadına ne kadar değer verdiğini de altını çizmiş olduk İşin özü Allahü Teala kadını erkeği yarattı kardeşlerim. Kimsenin kadın mı olacak, erkek mi olacak, uzun boylu mu olacak, Kayseri'li mi olacak, Papua yeni ginili mi olacak, bunun kararını veremeyeceğini, bundan haberinin bile olmayacağını biliyoruz. Ne hava atmamıza gerek var, ben şuralıyım veya erkeğim, adamım diye, işte ben kadınım, erkekten güçlüyüm demeye gerek var, ne oralı buralı şuralı olmanın, başkasına caka satmanın, Gereği var. Bizi yaratan böyle yarattı Celle Celaluhu. Erkeğe de kadına da görevler verdi. Namazlarımız aynı, ibadetlerimiz aynı. Bir iki hal ve hareketimiz değişik fiziksel olarak. Onun dışında ortak çok noktamız var. Ama bu kadın ve erkek eşittir sonucuna bizi çıkarmıyor. O zaman eşitlik ve adaleti iyi anlamanız lazım. Şimdi 40 kiloluk 50 kiloluk ağırlık olarak bir hanımefendiyle 100-120 kiloluk bir adam arasında Ağırlıkların Tartılması konusunda bir eşitlikten Bahsedebilir miyiz 50 kiloluk bir ağırlığı kadına Nasıl veririz bu eşitliktir Madem 50 kilo işte 100 kilo bir şey taşınacak 50 kiloyu Sen taşıyacaksın al bunu da Sen taşıyacaksın demek bu eşitlik Ama vicdan bunu kabul etmez Adalet ne zaman Devreye girer bir dakika sen şu 10 kiloyu taşıyabilirsen taşı gerekiyorsa ben bunu iki sefer yaparım, demek adalettir. Eşitlik ve adalet birbirine maalesef karıştırılıyor. Biz adaletli olalım. Başka izimlerin, bizim aile yapımızı bozmaya çalışanların arkasından gitmiyorum. Kadına şiddet mi? Hepsini lanetleyelim. Cinayetler, şunlar bunlar, zaten dinimiz bunları onaylamıyor, yasaklıyor. Ama bunların gölgesine sığınarak da, erkeği kadın tarafından bir düşmanmış gibi göstermelerine, aman boş ver ya, boşa gitsin bu adamı ya, elini sallasan ellisi ya, özgürsün deyip de şeytani fısıltıları kadına, zerk edenlere de dikkat ederim. Allahu Teala'dan niyazımız, kadınıyla, erkeğiyle bizi hayırlı bir kul olarak, diğer nesillere örnek olarak yaratması, insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza etmesidir. İnşallah Rabbimiz Celle Celaluhu, kulum diye bize nida buyurur. Kadınlığın, erkekliğin, şuralı buralı olmanın değil, insan olarak yaşamanın, Müslüman olarak yaşamanın ve Müslüman olarak ölmenin derdinde olmalıyız. Tüm hayat yolcularına selam ve dua ele. Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli dinleyenlerimiz, dinlediğiniz programın tekrarını ve diğer tüm kayıtları YouTube'da İbrahim Soydan Erden kanalında bulabilirsiniz.